Konumuz felsefe ile tarih ilişkisi olduğundan dolayı doğrudan bir tarih felsefesi anlatmayacağım. Çünkü günümüzde tarih felsefesi dediğimizde iki temel başlık söz konusudur. Bir tarih metafiziği dediğimiz daha çok Alman okulunun kurucusu olduğu Kant'tan itibaren başlayan ama özellikle Herder, Hegel ve Dilthey çizgisinde devam eden bir tarih metafiziği Tarih metafizi büyük oranda tarihin belli bir amaca göre, belli bir gayeye göre, belli bir hedefe göre okunmasıdır. <gülüyor> Ve bizdeki en güzel örneği de Osman Turan'ın tarihçi arkadaşlar bilir. Türk Cehan Hakimiyeti Mefkulesi tarihidir. Daha büyük oranda Alman Tarih Felsefe Okulu'nun. Evet oturuyoruz arkadaşlar. İkincisi ise tarih epistemolojisi dediğimiz tarihsel bilginin kaynakları, yapısı, metodolojisi üzerine duran Anglo-Sakson e, merkezli bir okul. Dolayısıyla günümüz tarih felsefesinde ise özellikle ikinci e, okul daha baskındır. Yani bir tür tarih felsefesi dediğimizde bir tür tarih epistemolojisi, tarihi bilginin analizini yapıyoruz. Bugün onu yapmayacağız. Yani tarih metafiziği nedir? Nasıl gelişmiştir? Bugün nasıl ele alınmaktadır? Onlar üzerine durmayacağız. Tarih epistemoloji üzerinde durmayacağız. Daha çok tarih ile felsefeni, tarih boyunca tarih ile felsefe nasıl gelişmiş, ilişkileri ne olmuş, onun üzerinde duracağız. Ve bunu yaparken de sadece malumat değil, üç türlü bilgiyle uğraşan üç türlü tip vardır. Bunu özellikle bu işin başında olan genç arkadaşlar lütfen dikkatle dinlesinler. Üç hayvana benzeterek, teşvi ederek bilginin Bilgiyle uğraşmayı e modelleyebiliriz. Birinci tür tipler karınca bilim adamıdır. Karınca ne yapar? Devamlı toplar ve gider yuvasına yiyar. Kışın yemek için. Hiç işlemez. Bazı bilim adamları böyledir. Bazı bilgiyle uğraşan insanlar böyledir. Devamlı malumat toplarlar ve yığarlar. Bunlara biz eski dilde malumat furuş diyoruz. Temel bir bitanika. Ya da molla Google. Yani şimdi hani adam bir tanesi eve gelmiş çok düşünceli. Hanımı demiş ki ne oldu demiş. Ya hayatın anlamını kaybettim demiş. Hayatın anlamını arıyor. Google'a bak demiş. Hayatın anlamı git çıkar. Birinci tür bilim adamı budur. İkinci tür bilim adamı ise örümcek bilim adamı. Örümcek ne yapar? Devamlı ağ örer. Bekler bir sinek oradan uçacak da takılacak da onu yiyecek. Bazı bilim adamları böyledir. Devamlı teori üretirler, kavram yaratırlar. Model oluştururlar ama içi boştur. Vizibilitesini yapmazlar. Arşiv belgesi incelemez, yazma eseri incelemez ya da gidip alan araştırması yapmaz. Masabaşı felsefesi yapar. Bu da riskli. Bir alandır, tavırdır, yaklaşımdır. Üçüncü bilim adamı tipi ise arı bilim adamıdır. Arı ne yapar? Çiçekleri dolaşır, özünü alır, onu içerisinde yoğurur ve kusar. Ona bal diyoruz. Bilgi de böyle bir kusma işidir. Bal haline getirdikten sonra tabii. Onun için yaptığımız çalışmalarda Güçlü malzeme, güçlü teori, ikisinin sentezi bal. Sosyal bilimlerde bunu yapmanın ilk şartı arkadaşlar, hangi dili konuşuyorsanız o dili iyi bilmektir. Türkiye'de ise iyi Türkçe bilmeyen bir insan, iyi bir sosyal bilimci arı anlamında sosyal bilimci olamaz. Dolayısıyla sosyal bilimlerde yabancı dil eğitimi ihanetle bence eş değerdir. Ben matematik eğitimi de gördüm. Matematikte ya da sofen bilimlerinde yaratıcılık 20 ile 35 yaş arasındadır. 35'ten sonra yaratıcı fen bilimcisi çok nadirdir. Sosyal bilimlerde söz söyleyebilmek için en az 45'i beklemeniz lazım. Niye? Çünkü çok birikim ister. Çok ciddi bir perspektif ister. O açıdan Herhangi bir konuyu incelerken malumatımız olacak. O malumatı iyi bir teorik perspektif içerisinde yoğuracağız ve ortaya bal dediğimiz hadise çıkacak. Bu çerçevede konuyu işlemeye çalışacağız. Yani malumat vereceğim. Bu malumattan haberdar olmayabilirsiniz. Bu normal ama hissedeceksiniz. Sonra bu malumatı belirli teorik Çerçeveler içerisine yerleştirmeye çalışacağım. Ve konumuz tarih ile felsefe ilişkisini tarih boyunca nasıl gelişmiş bir saatlik içerisinde anlayacağız. Yani ben bir saatte öğrenmedim ama bir saatte anlatmaya çalışacağım. Felsefe ile tarih ilişkisi tarih boyunca üç temel mealeden geçmiştir. Aşamadan geçmiştir. Tabi bütün tasnifler aklidir arkadaşlar doğada tasdif diye, sınıflandırma diye bir şey yok. Biz kendimiz yapıyoruz. Belirli bir perspektiften yapıyoruz. Eskilerin tabirleriyle, tabiriyle nazar manzarayı yaratır. Sizin bir nazarınız, bir perspektifiniz, bir bakış açınız yoksa manzara ortaya çıkmaz. Fakat her nazarda manzara yaratsa bile sahih, doğru bir manzara yaratması için bir noktayı nazar lazım. Nokta olmazsa bir yerde iyi bir yerde duramıyorsanız yanlış yeri görürsünüz ya da istediğiniz yeri görmezsiniz dolayısıyla iyi bir nokta belirlenecek. Hani Archimedes'in meşhur sözü bana sabit bir nokta verin dünyayı yerinden manivela ile oynatayım diyor değil mi? Nokta çok önemli. Nerede duruyorsun? Ayağı nereye basıyor? Pergenin bir ayağını sabitlemeden daire çizemezsin. Bunun gibi. O açıdan incelediğimiz konuda noktamızı iyi belirlememiz lazım ki oradan bir nazar edelim. Teoriya demektir nazar ve karşımıza bir manzara çıksın. Ve bu aklidir. Zaten bilim ister doğal bilimler olsun ister sosyal bilimler olsun arkadaşlar. Eski tabirlerle ben çünkü öyle düşünüyorum sonra Türkçe'yi tercih edeceğim. O da Türkçe ama klasik Türkçe. Mahsusu makul hale getirme işidir. Yani sensible olanı intelligible kılmak. Bak ama dilimizde söyleyince daha açık oluyor. Sensible duyulur alanı alıp aklımızla yoğurup, yoğurup akli bir formata dökmek. İşte buna model dersiniz, buna teori dersiniz, buna paradigma dersiniz, buna yaklaşım dersiniz fark etmez. Ama yaptığımız iş akliyleştirmedir. Çünkü tasavvurlarımız, tasarımlarımız duysal olmakla birlikte yargılarımız aklidir. Çünkü doğada akıl yoktur. Varsa da biz bilmiyoruz. O açıdan dışarıdan malzeme alırız. Bu ister sosyal bilim alanında olsun, ister sayısal e, fen bilimlerinde olsun. Bunu biz belirli, akli bir işleme tabi tutarız. Zaten bilim yine ana dilimizde visible, şey, invisible olanı visible hale getirme işidir. Ne demek o? Şimdi bir fizikçi düşünün dış dünyadaki olgu ve olaylara bakıyor. Bu olgu olayları mı bize tasvir ediyor? O zaman o bilim olmaz ki. O olgu olayları neye göre öyle davrandığının kurallılığını, yasalılığını bize veriyor. O invisible bir şeydir, görünmeyen bir şeydir. Sosyal bilimlerde de benzer işi yapıyoruz. Olgu olaylara bakıyoruz, oradaki yasaları tespit etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bu tarihsel olgu olay şu şu kurallılığa göre ortaya çıkar. Evet, şimdi bu çerçevede olaya baktığımızda üç aşaması vardır. Birinci aşama Aristotelesçi ve i̇bn Sinacı aşama. İkincisi tek tek üzerine duracağım. Fahrettin Razi, i̇bn Halduncu aşama. Üçüncüsü ise Kant ve Dilthey aşaması. Birinci aşamadan felsefe nasıl tasavvur ediliyor, nasıl tanımlanıyor? Bu çok önemli bir şey. Şimdi düşünce tarihinde, bilim tarihinde, felsefe tarihinde iki büyük hata yapılır. Birincisi çok bilinen bir hatadır. Anakronizm deriz ona. Bütün sosyal bilimlerle uğraşan bilirler. Nedir anakronizm? Bugünün kavramlarını geçmişe taşımak. Ama bundan daha tehlikeli ve daha derinden olan bir hata var. Vigizm diyoruz. Duyan var mı vigizmi? Duymadınız. Bu daha tehlikeli bir hastalıktır. Sosyal bilimlerin bilim felsefesinde. Nedir vigizim? Geçmişi bugünü verecek şekilde örgütlemek. Mesela bilim tarihi yazıyoruz. Sanki Babil'ler oturmuşlar. 19. 8. yüzyılda bilim devrimi olacak. Aydınlanma çağı olacak. Hadi bakalım astronom yapmaya başlayalım. Öyle bir bilim tarihi yazıyoruz ki sanki bütün yapılan çalışmalar Çinler, Hintler, Mezopotamyalılar, Mısırlar, Yunanlar bugünü üret düşünmüşler kafalarında. Hadi çalışalım. Ya da öyle bir Osmanlı tarihi yazıyor ki nasıl da çökecek. Çöktü ya. Adam Fatihten itibaren başta İşte şöyle Zaten işte bundan dolayı çöktük. Ya bir dur. Fatih bunu bilmiyor ki. Ya Fatih hiçbir sultan ya da hiçbir devlet. Ben nasıl olsa çökeceğim diye iş yapar mı? Şu kurumu kurayım fazla da aldırayım. Nasıl olsa çökeceğim. Böyle bir anlayış olmaz. Bu vigizimdir. Bilim felsefesinde. Dolayısıyla tarihsel olayları ne bugünü kavramlarıyla açıklamak doğru ne de bugünü verecek şekilde o olayları organize etmek doğru kendi bağlamında, kendi soruları ve yanıtları içerisinde incelemekte fayda var. Klasik gelenekte felsefe, özellikle Aristoteles i̇bn felsefe arkadaşlar tümel bilme yöntemidir. Bugünkü felsefe kavramıyla hiç alakası yok. Şimdi <gülüyor> felsefede bir kelimenin bir sözcük anlamı, lafzi anlamı vardır, bir de mefhum anlamı vardır. Biz genelde Günlük konuşmalarımızda sözcük anlamlarıyla yetiniriz. Ama entelektüel faaliyetlerde mefhumunu, kavramını, ait olduğu özü tırnak içerisinde kafamızda canlandırmamız lazım. Felsefe sözcük olarak aynı. İşte Aristoteles de aynı tabiri kullanmış. i̇bn Sina da biz de bugün kullanıyoruz. Ama Aristoteles'in mefhumu farklıydı. Bugünkü mefhum, şeyi, onun delalet ettiği, karşılık geldiği, refere ettiği yapı çok farklıdır. İbn Sina, Aristoteles ve i̇bn Sina... Zihniyeti için felsefe tümel bilgi yöntemidir. Dolayısıyla bütün bilme tavırları ve tarzları onun altında birer unsurdur, birer ögedir. İster fizik yap, ister matematik yap, ister dini ilimlerle uğraş, fark etmez. Hepsi felsefenin bir e, alt yapısıdır. İkinci dönemde İb Fahrettin Razı ve İbni Haldun döneminde felsefe bilme yöntemlerinden bir tanesidir. Bu çok önemli bir şey. Bir devrimdir bu. Tümel bilme, bilme yöntemi demek ne yaparsan yap onun altında yapıyorsun. Bilme yöntemlerinden herhangi bir tanesi demek demek ki başka bilme yöntemleri de var. Bunun tabi uzun tarihsel nedenleri var. Üçüncü dönemde ise buralar çok önemli çünkü tarih felsefe ki bu anlayışlarla iç içe. Felsefe kognitif analizdir. Biz bugün felsefe derken aslında yaptığımız şey, bir alanda ürettiğimiz bilginin, kognisyonun, bilişsel yapının analizini yapıyoruz. Matematik, felsefesi. Ne demek? Matematik diye bir şey inşa ediyoruz. Sonra o matematiksel inşanın üzerine refleksiyonda bulunuyoruz, katlanıyoruz. Matematiksel nasıl bir şeydir? Matematik nesneler nasıldır? Matematiksel nesnelere hangi insanın zihin yapısı üretir? Bu ürettiğimiz matematiksel nesnelerin yapısal analizi nedir? Bunlara ilişkin ürettiğimiz bilgi nasıl bir bilgidir? Matematiksel bilginin değeri nedir? Nasıl üretiriz? Ve bu matematiksel bilgi diğer bilimlerle ne tür bir ilişki gösterir? Dikkat ederseniz tamamen structural analiz dediğimiz yapısal analizdir felsefe bakın. Fizik felsefesi, tarih tarih felsefesi. Yani Aristoteles'in döneminde tarihi filozof yapar zaten. Onun ayrıca felsefesi diye bir şey... Kullan, ta, saçma bir tarif. Yani, tarih felsefesi nasıldır? E, felsefenin başka bir şey yok ki. Tarih felsefesi diye Ama biz bugün tarih felsefesi dediğimiz nedir? Tarih sen nesneler ne tür nesnelerdir? Tarih nesnelerle ilişkin bilgiyi nasıl üretiriz? Bu bilginin değeri nedir? Bu bilginin ölçütleri nedir? Bu bilginin eleştirisi nasıl yaparız? Bu bilginin başka bilgi türleriyle ilişkisi nedir? Tamamen yapısal bir analiz yapmış olduk. 3 farklı aşama var. Aristoteles İbn Sina sisteminde takip edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın üç puan anlatıyorum. Dikkat ederseniz hep böyle gideceğim. Farklı çünkü en iyi öğrenme yöntemi karşılaştırmalı öğrenme yöntemidir. Unutmayın. Mesela sosyal bilimler çalışan arkadaşlar fen bilim felsefesini biraz bilin. Çok daha iyi idrak edersiniz. Sosyal bilimlerin nasıl iş gördüğünü, hangi yöntemleri kullandığını çok daha iyi idrak edersiniz. İbn Kemal'in bir sözü var. Kim İbn Kemal? Ney? Osmanlı tarihçisi. Ne? O kadar biliyorsun işte. Newton desem, Hegel desem hepiniz bilirsiniz. Nerede yaşıyorsunuz? Londra'da mı? Berlin'de mi? Ankara'da mı? Belli değil. Bunu düzeltmemiz lazım sosyal bilimciler. Kendi tarihinizi çok iyi bilmeniz lazım. Kendi dilinizi bilmeniz gerektiği gibi. Bu bir şovenizm değil. Olmasa gereken bu. Biz yanlış yerde duruyoruz. Ben yurt dışında çok yaşadım. Biliyorum. Arap dünyasında da yaşadım. Orta Asya'da da, Amerika'da da, Avrupa'da da. Onun için rahatım ben yani. Eskiden kandırıyorlardı biz. Biz gitmemiştik ya. Şimdi gittik gördük oralarda. Hiç öyle değil. İbni Kemal aynı zamanda bir filozoftur. Büyük bir kelamcıdır, büyük bir hukukçudur. Sadece tarihçi değil. Türk kimliğinin inşa edici isimlerindendir. Buna buna dikkat Diyor ki İbn-i bir alanda yaratıcı olmanın en iyi yolu başka alanlardan o alana gitmektir diyor. Çok güzel bir tespit. Yani diyelim ki matematik çalışırsın. Devamlı matematik çalışırsan matematikçi olursun. Ama başka alanlarda diyelim felsefeyle, fizikle ilgili artık yaratıcı matematikçi olursun. Hatırlıyor musun? Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi klasik Aristoteles i̇bn Sinac'ı, felsefe anlayışının önemli özelliği sabit olanı tespit etmektir arkadaşlar. Sabit olan bu önemli bir şey. <gülüyor> Tahtamız yok. Ee, nesnenin hareket halinde olan değişiminin ötesinde sabit olanı tespit etmek. Dolayısıyla nesne ahistorik olmak zorundadır. Nasıl olur bu ya? Nesne burada. Evet. Doğru, nesne bana konu olması bakımından bir hareket içindedir, bir değişim içindedir, bir zaman içindedir ama o değişime konu olan tarafını tespit etmek bilgi değildir klasik anlayışta. O değişime konu olan şeylik nedir? O, kend, o değişmeden kalan, bütün o değişimi taşıyan yapı nedir? Buna biz mahiyet, kuiditi, öz diyoruz. Dolayısıyla nesne ahistorik olmalıdır. Ahistorik dediğinden tarihin dışına çıkmış oldun zaten. Peki bilen insan ne olmalı? O da ahistorik olmalıdır. Dolayısıyla insanda öyle bir yapı, bir var olan tespit etmem lazım ki o da ahistorik olacak. İki ahistorik şey, yapı karşı karşıya geldiğinde bilgi ortaya çıkmış olsun. Bu da nedir? Soul, nef, spirit. İşte ne diyoruz? Can, ruh. O da ahistoriktir. Değişime konu olmayan, hareket konu olmayan şey. İki ahistorik yapının karşılaşmasıdır klasik gelenekte bilgi. Aristoteles için sinacı gelenekte. Dolayısıyla burada tarihin yerine sıfır. Aristoteles Poetika adlı eserinde Poetika şiir teorisi demektir. Şu cümleyi kullanır. Şiir bile tarihten daha tümel bilgi verir. Bakın. Şimdi bunu hangi tarihçiye sosyal bilimci anlatabilirsin bugün? Gülerler. Niye? Çünkü tarihi o kadar çok değişkenirlere bağlı ki olduğu olaylar o kadar değişmektedir ki onun bilgisi olmaz Aristoteles i̇bn göre. Çünkü sabit olan bir şey yok orada. Tekilliklerin içerisinde yani şöyle düşünün girdik ormana tek tek ağaç sayıyoruz. Bu kelis kesinlikle doğru bir şey değil. Orman üzerine konuşacaksın kardeşim. Tek tek ağaçlar değil. Bu çok iki farklı zihniyettir. Kimisi Temel'le Dursun geziye çıkmışlar ormanda yorulmuşlar. Ondan sonra şöyle biraz dinlenirken Dursun Demel'le demiş ki, Temel demiş ormanın güzelliğine bak. Temel bir bakmış. Ağaçtan başka bir şey görmüyor musun? demiş. Şimdi bu iki farklı zihniyettir. Ağaç, tekillikler arasında kaybolmak ve ormanı öne çıkartıp ağaçları görmesin. Klasik sistem, Orman üzerine durur. Ve bu ormanı orman yapan özü arar. Onun için tarih bir bilim değildir. Ve bir yoktur. Bir tür kronolojidir, e, kroniktir affedersiniz. Kronolojidir yani. Kroniktir, kronojidir. Yok tabi Horedat'tan itibaren başlamış bir Yunan tarihçileri var, İslam doğru. Ama büyük oranda tarih burada bir tür ibret kavramı altında incelenir. Geçmiş insanların deneyimlerini bugüne aktarıp oradan ahlaki, dini ya da kültürel bir ibret almak. Buradaki yasalılık üzerine çünkü yasalılık olabilmesi için sabit şeylerin olması lazım. Klasik e, bilgi anlayışında bilginin belirli temel özellikleri var. Bir, külli tümel olacak. Tümel öyle tekil olmayacak. Tümel. İki, ne diyelim ona? illet malül ilişkisi. Yani neden nedenlenmiş olacak. Çünkü Türkçe'de tabi bunlar oturmadığımız daha. İllet mağlul ve kat'i kesin olacak. Yani Aristoteles'ci tabiri İngilizce olarak söylersek çok komik oldu ama fact olgu ve olaylar reasoned fact haline dönüştürülecek. Reasoned yani nedenlendirilmiş ...gerekçelendirilmiş gerçeklik olacak. Bir şeyi... ...gerekçelendirebiliyorsak, nedenleyebiliyorsak... ...o bilgidir. Bu bilgi tümeldir. Bu bilgi gerekçelendirilmiş bir bilgidir. Ve bu bilgi... Gerekçe, ...tümel olduğu ve gerekçelendirildiği için... ...kesindir. Şimdi tarihe uyguladığımızda... ...tarih tümel değil. Gerekçelerini tespit edemiyoruz çünkü bu kadar... ...olguyu tek tek nasıl... ...tespit edip de gerekçelendireceğiz... Dolayısıyla kesin değildir. Dolayısıyla bilgi idealine Aristotelesci, İbn Sina'cı bilgi idealine uygun değildir. Onun için klasik gelenekte e, tarih bir bilim olarak görülmemiştir. Felsefenin felsefenin o üst çatısı altında da bir bilim değildir arkadaşlar. Mesela İbn Farabi'nin İhsalul bir bilim sınıflandırma Classification of Sciences Adnesine baktığında tarih yok orada. Aristoteles'in gerek ikinci analitiklerinde, gerek metafiziğinde yaptığı bilim sınıflandırmalarında tarih yoktur. Hangi o dönemin şeyine bakarsan bak yoktur. Tarihçiler vardır. Mümkün değil tarihçi olmadan. Tarihsel olaylar üzerine yazıp çizen vardır. Ama tarihi bu anlattığımız bilgi idealine göre bir bilim olarak İnşa etme yoktur. Şimdi bu birinci dönemi kısaca böyle tamamlayalım. Şimdi ikinci döneme geçmek için yapmamız gereken birkaç şey var. Bir, nesliliği ve onu bilen insanı historik kılmak. A'yı atıp onları historik kılmamız lazım. İkincisi, bilginin tümelliğini, külliliğini ortadan kaldırıp ee, daha farklı bir tanım, tümelden genele, genel. Bu çok önemli bir şey. Universal General, İngilizce'de kullandım. Universal, özet ilişkin bir şeydir. Universal iti bırakıp genelleme yapacak bir bilgi anlayışına ulaşmamız lazım. Dolayısıyla illet malum, reason'ı ontolojik yani dış dünyada değil, İnsanın zihnine getirmemiz lazım. Yani evrende nedensellik yoktur. Biz onu akıl katıyor diyebilmemiz lazım. Dolayısıyla bilgiyi kesin olmaktan çıkartıp yak, e, ihtimali, beşeri bir hale getirmemiz lazım. Bakın operasyonlar belli. Arkadaşlar düşünce, bilim tarihinde devrim yoktur. Devrim nedenlerini bilmediğimiz, konulara verdiğimiz addır. Her şey bir süreçtir, sürekliliktir. Bunu ancak malzemeyle muhabbet olduğunuzda anlıyorsunuz. Bir kavramın ortaya çıkması için inanın o kadar çok insan çalışıyor ki. Büyük bir emek var. Sabahtan akşamı olmuyor. Kimse rüya görerek bunları icat etmiyor. Onun için sosyal bilimcilerine söylüyorum. Döneminizin birikini bilmeden yaratıcı olamazsınız. İfvai <gülüyor> gelmiyor. Ben bekledim 40 yaşına kadar peygamberle ki ofluyum doğrudan Tanrı'ya bağlayayım Gelmedi. Size hiç gelmez. Onun için oturacak çalışacaksınız. Ali hani İzzetli günün çok güzel bir sözü var. ben insanlar hayal kurar, çalışkanlar çalışır. Çalışmak zorundayız. Hayal kurarak olmuyor bu işler. Öyle bir kitap yazacağım ki anasını ağlatacağım. Kırk yıl bu hayalle ile kur, emekli oluyor adam. Yani çok özür dilerim ama eşek gibi çalışmak zorundayız bu budur maalesef öyle başka yol yok yani evet ben hep Taşköbizade'nin bir sözünü söyleyeyim Taşköbizade kim Taşköbizade ya ben çok farklıyım bu toplumun dışında kalmışım Taşköbizade meşhur şaka ettiği Osmanlı ulema tarihi yazarı öyle bilinir ama mübarek etmiyorum Osmanlı döneminin en büyük filozoftur filozoflarından biridir diyelim çok güzel bir sözü var dini bir terminolojiden hareket ediyor ama diyor ki, dine baktığınız zaman diyor, her organın bir ibadeti vardır. Namaz kılarsın, hacca gidersin, zekâldır. Aklın ibadeti nedir? İlimdir diyor. Bilgidir. El-ilm huve ibadetul aklı. Aklın kulluğudur. Yani ancak bilme faaliyeti göstererek aklın kulluğu yerine gelir, ibadet eder. Biz bunu unuttuk. Değilmiyor muyum? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi bunun, bu anlattığım hadisenin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar, yani özeti şu, nesne ile o nesneyi bilen insanın historik birer varlık haline dönüştürebilmesi için dönüşebilmesi ancak İslam tarihinde ortaya çıkıyor. Bunun çok önemli bir dini nedeni var. Çünkü din, peygamberin hayatına bağlı bir şey. Siyer dediğimiz, Peygamberin şahsi hayatı, kişisel hikayesi ve hadis dediğimiz peygamberin sözleri tarihsel yapılar. Dinin epistemolojik dayanağı nedir? Tevatür dediğimiz yani bilginin nesiller arası aktarımıdır. Ve bu da tamamen historik hadisidir. Dolayısıyla biraz sonra özetleyeceğim tarih anlayışının ilk nüveleri, hadisçiler ve siyer yazarları tarafından üretilmeye başlanıyor. Tarih olmazsa din olmaz. Bakın ne kadar radikal bir yeri var tarihin, İslam tarihinde. Tarih olmadan peygamber olmayacağı için. Ve zaten dikkat edin hiçbir peygamberin hayatı Hz. Peygamber kadar net değil. Hazreti İsa yaşadı mı yaşamadı mı şüpheli. Musa bir masal yani dini terminolojiyle konuşmuyorum seküler bir bakış açısıyla bakıyorum şimdi inanıyorsan aynı bir konu ama Hazreti Peygamber'in hayatı kaç zeytin yedi Hazreti Ayşe ile ne zaman kavga etti ne zaman ağladı hepsi kayıtlı olduğu için ve bu tarihsel olarak da aktarıldığı için tarih merkezi bir yeri var İslam'da dolayısıyla ilk tarih bilimini merkeze alan hadisçiler siyerciler ama bu yetmez niye yetmez bunu siz pratik olarak bir fonksiyon gördüğü işlev bakımından dikkat alırsınız ama bunun felsefi bir çerçevesini yapacaksınız. Felsefi çerçevesini yapabilmeniz için en önemli şey benim ben dediğimiz self dediğimiz hadisenin historik kılınmasıdır. Bu çok önemli bir devrimdir. Ben diyoruz. Ben klasik Aristoteles imsimar gelin a historik bir yapıdır. Nefs Arapçada kendi demektir. Self yani. Fakat bunu kozmik bir yapıya dönüştürdüler. Bunu natural bir yapıya dönüştürdüler ve öyle bir yapı kurdular ki burada şey gibi ben ona benzetiyorum. Ee, uyduyu düşünün. Cep telefonunuz var. Bu cep telefonun çalışması için uydudan bir signal bir ne diyoruz? Ne? Sinyal, Sinyal gelmesi lazım. Çok değiştirdik. Bak, signaldan sinyale geçti. Büyük devrim. Klasik gelenekte de böyledir. İnsanlar cep telefonu gibidir arkadaşlar. Evrensel bir ruh var. O ruhtan bir sinyal geliyor. Öldüğümüz zaman o sinyal geri çekiliyor. Çok, çok güzel bir özettir bu. Dolayısıyla kişisel nefis, bireysel nefis diye bir şey yok. Şimdi burada dinin önemli bir fonksiyonu var. Öldükten sonra hesap olduğu için bireyselliğinde sürmesi lazım. İnsanın bireyselliğin devam etmesi lazım. Çünkü hesap vereceksin. Külli akıla mı, tümel o universal reason dediğimiz, internet dediğimiz yapıya mı Tanrı soru soracak? Herkes o hamur gibi. Dolayısıyla bireysel ruhun devam etmesi gerektiği için nefsin, soul'un bireyselleşmesi lazım. Bu da i̇bn Sina başlatıyor gerçi. Fakat bir süre sonra ne oluyor? Şimdi felsefi analizlere girmek istemiyorum. Tarihsel analize girmek istemiyorum ama bir süre sonra ben... Artık bireyselleşiyor. Birey kavramın ortaya çıkması son derece önemlidir. Niye? Çünkü sorumluluk, hesap vermek hepsi bireysellikle alakalıdır. Eğer şey yoksa, bakın bu çok önemli bir şey. Ee, konu konuyu açıyor ama mesela oda kavramı ile bireysellik arasındaki ilişki. Batı'da 1800'e kadar evlerde oda yok. Tek bir salonda yatıyorlar. O da kavramının olmaması için mahremiyet kavramı olması lazım. Mahremiyet kavramı olabilmesi için haram helal kavramının olması lazım. Çünkü helal girmek demek haram sınır demek. Anlamları bu. Sınırda durduğun an, kendini sınırladığın an bireyselliğini kazanırsın. Elbise de bir sınırdır biliyorsun. Elbiseyi niye giyiyoruz? Etraftan kendimizi ayırmak için. Sadece örtülmek için değil. ha. Dolayısıyla bireysellik kavramı son derece önemlidir. O olmak. Tanrının muhatabı olabilmek filan. Yani bunlar çok felsefi analizler. Evet. <gülüyor> Bireysellik kavramı ortaya çıkması lazım dedik. Bireysellik kavramı ortaya çıktığı an artık o tümel olandan, kozmik olandan bağımsız bireysel tarih içerisinde bir ben ortaya çıkıyor. Ve bu ikisi yani nesne ta, yani onu da söyleyeyim. Nesne nasıl historik oluyor? Tanrı kavramı olduğu için İslam'da ve bu Tanrı kavramı ne İslam'da ne de Yahudiliğe Yahudiliğe biraz benzer. Tanrı'nın dışında tarihin tarih üstü hiçbir varlık tanımadığı için değil. Bakın buraya dikkat edin. Sadece tarih, e, Tanrı ahistoriktir. İslam'da. Bütün evren historik olduğu için zamanda bir başlangıcı olduğu için doğrudan evren tarihseldir. E, İslam felsefesinde. Evren bizatihi tarihseldir. Historiktir. Ama i̇bn Sina, Aristoteles çizgide biliyorsunuz evren ezeli ve emediğidir. Historik değildir. Sadece değişimdir historik olan. Özü bakımından ahistoriktir. Şimdi Tanrı'nın yaratımı, mahlukatı olarak masnuatı olarak evren historik bir şey. Başlangıcı var, sonu var. İki, yani insan da bireyselliyor, bireyselleşmiş vaziyette. Dolayısıyla onun da başlangıcı bir sonu var. Öyleyse bu ikisini bir araya getirdiğinizde artık Klasik bilgi anlayışından vazgeçmek zorundasınız. Niye? Çünkü klasik bilgi anlayışından öz vardı. İnsan özü biliyordu. Nasıl biliyor? Klasik İbn-i Söz genellikle insan bir aynadır arkadaşlar. Yaptığı tek şey o özü buraya yansıtmak. Onu da kozmik bir ilişki içerisinde yapıyor. Pasiftir insan. Bakın bu çok önemli. Kopernik devrimi diyoruz batı düşüncesinde buna. Dünya sabit. Her şey dünyanın etrafında dönüyor. Sabit bir noktadan her şeye bakıyoruz. Ne yaptı Kopernik? Dünyayı da döndürdü. Dolayısıyla evrende her şey hareketli. Buna biz Kopernik devrimi diyoruz. Şimdi aynı şey. İnsan sabit, her şey buraya yansıyor. Kozmik bir e, garantör var. Bilgiyi böyle elde ediyoruz. Bu anlayışı e, İslam dünyası, kelamcılar değiştiriyorlar. Ne diyor? Diyorlar ki hayır. İnsan, historik bir canlı olarak gerçeklikle kendisi yüzleşir. Kozmik hiçbir yardımcısı yoktur. Tanrı'dan başka. Dolayısıyla bilgi dediğimiz hadise tek başına dışarıdan gelip zihnime yansıyan bir şey değildir. İnsan da bilgi de aktiftir, pasif değildir. Bu Kant'ın batıda yaptığı devrimin benzerinin e, çok önce dünyasında yapılması demektir. Tabii Kant'ın yaptığı başka şeyler var. Yani bilgi üretiminde insan aktif bir unsurdur ve bilginin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman ne yapamayız böyle olursa, insandan bağımsız bir bilgiden bahsedemeyiz. Dolayısıyla tümel mutlak anlamda kozmik nedenliğe sahip ve kesin bilgi yoktur. Onun yerine ne vardır? Genel bilgi vardır. Yani geneldir. İkincisi nedensellik dediğimiz hadise zihnimizin yüklediği bir şeydir. Üçüncüsü bilgi ihtimalidir. Beşeridir çünkü insana bağlıdır. Malzemesi dışarıdan gelmekle birlikte. Bakın zıt bir durum ortaya çıktı. Tümelden genele gittik. Ontik kozmik nedensellikten insan zihninin nedenselliğine gittik. Yani nedenselliği biz veriyoruz arkadaşlar. Bunu batıda Hume ileri sürecek. Daha sonra da biliyorsunuz Kant bunu felsefesini yapacaktır sistematik bir biçimde. Biz de bunu Gazzali ve onun takipçileri yapıyorlar. Neden dediğimiz hadise insan zihninin Dış dünyayı inşa ederken kattığı bir unsurdur. Oradaki nümenal nedenselliği biz bilemeyiz. O insana kapalıdır. Biz fenomenal yani bize kendini evren nasıl sunuyorsa oradan aldığımız malzemeyi işleyerek o şekilde bilebiliriz. Ama burada akıl, zihin, insanın kognisyonu, kognitif yapısı aktiftir. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Uzayda herhangi bir yere gittiniz. Diyelim farklı bir fizik dünya var fizik yasaları var. Size soruyorlar nereden geliyorsun? Vallahi işte şu dünya diye bir yerden geliyoruz. Ee, işte güneş diye bir gezegen şey etrafında dönüyoruz. Nasıl? İşte sıcak, soğuk. Şimdi sıcak soğuk ne demek? Sıcak benle alakalı bir şey. Benim dışımda evrende sıcak soğuk renkli bir şey yok ki. Şimdi o adamlar bu fizik dünyayı bilmiyorlarsa sıcak. Allah Allah ne diyor acaba? Bunu çıkartamazlar. Dolayısıyla görme özürlü bir insana derinlik boyut hakkında anlatmana benzer bu. Yani Kant'ın deyişiyle başka türlü bir kognisyonumuz olsa evreni başka türlü inşa ederiz. Evreni yaratırız değil arkadaşlar. Bakın bu çok karıştırılan bir şey. İdealizm değil bu. İnsan zihin evreni yaratmıyor. Var, var kılmak ile idrak etmek farklı şeylerdir. Evren var. Ama ne şekilde var olduğu biraz da benim ona girdiğim ilişkiyle alakalıdır. Şöyle düşünün. Biz X ray ışınlarını görsek böyle bir yapımızın hepinizi kemik yığını olarak göreceğim. Hepinizin belki yine etik olacak ama onu görmek için bu sefer alet icat edeceğim. Değil mi? Çünkü o invisible bir şey. Ben seni kemik olarak görüyorum ama sende başka unsurlarda varsayıp ne yapacağım? Başka bir alet icat edeceğim. Ha aslında bak çekeceğim onu filmde buna bakacağız. Şimdi filmde biz kemiklere bakıyoruz. O zaman ona bakacaktık. Niye? Çünkü ben o x ray Uzayını göremediğim için şu halimle değil mi? Zaten alet icat etmemizin anlamı ne? Duyularımızı derinleştirmek. Aslında akıl. Yukarı bakıyoruz. Kozmi, acayip teleskoplar icat ettik şimdi. Uzay araçları gönderiyoruz. Matematiksel analizleri yapıyoruz. Maddenin derinliği inmek için bir sürü alet icat ediyoruz. İşte sosyal bilimlerde bunlar kavramlarla yapılır arkadaşlar. geri gelmişken söyleyeyim. Kavramlar bizim zihnimizin, aklımızın göngenleri, pergenleri, mikroskopları, teleskoplarıdır. Onun için iyi bir kavram sistemine sahip değilseniz olayları bulanık görürsünüz. Olayları iyi analiz edemezsiniz. Dakik bir diliniz olacak ki sahih bir perspektifiniz, bakış açınız olsun. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi üçüncü bir şey kaldı. Historik olan ben ve dolayısıyla benin kurduğu toplumun bilgimize konu olabilmesi için şimdi Razi ve İbni Hadun çizgisinde konuşuyorum bunun ayrı bir objektivasyon alanı olarak kabul edilmesi lazım yani neydi tabiat, doğa, nature bizim yaratmadığımız bizim var etmediğimiz bir alan var. idraki bize bağlı bu güzel ama peki toplum alanı tarihsel alan burada bir problem var bunu biz inşa ediyoruz değil mi? Evrende Süleymaniye Camii yok. Devlet yok. Ekonomi yok. ilişkiler yok. Üretim araçları, gereçleri yok. Bunları ben icat ediyorum. Dolayısıyla benim icat ettiğim bu şeyler, bilgimin konusu olabilmesi için bir objektivasyon. Bak, objektivasyon yani nesneleşme. Obje. Ne demek obje? Dışarı fırlatma. Jet kelimesi oradan geliyor. Dışarı fırlatmadığın şeyi bilemezsin. Benim bilgisi onun için, bizim bilim, fel bilim felsefesinde ile Dışarıdaki bir nesnenin bilgisi farklıdır. Değil mi? Bir şeyi bilebilmem için mesafe koymam lazım araya. Bilen, bilinen. ikisinin ilişkisi bilgi. Dolayısıyla dış dünya, şeyin, e, tarihsel olgu olayların objektivasyonu var. Nasıl kabul edebilirim? Şimdi burada iki nesne alanı ayrımına gidiyor, gidiyoruz. İbni Haldun'un mukaddimesinde bunlar açıktır. Bir, insanın iradesine bağlı olmayan doğal nesneler. İki insan iradesinin cisimleşmesi olan nesneler. Bakın cisimleşmesi. Yani düştün dünya, devlet, tarihi, toplumsal yapılar. Şimdi bu çok önemli. Yani siz tarihi ayrı bir varlık alanı olarak kabul ediyorsunuz. Ayrı bir varlık alanı kabul ettiğinizde onun ayrı bir siferi, uzayı var. Ve ayrı bir objektivasyonu var. Şimdi peki nasıl bir alan? Burası çok önemli. Dış dünyadaki nesneler benim yaratımıma konu olmadığı için, ben onları icat etmediğim için ne ise o halde duruyorlar. Ama insan nesneleri insan iradesinin cisimleşmiş halidir. Burada çok önemli bir kavram var. Mana kelimesi. Dikkat ederseniz Hegel'den sonra sosyal bilimlerin bir adı nedir? Geistik bilimler. Türkçe'ye nasıl çevirdiler onu? Manevi bilimler. Bu manevi kelimesi Türkçe'de o kadar yanlış anlaşılıyor ki hemen dinle itibat kuruluyor. Manevi kelimesinin tam Türkçesi anlama dayalı bilimler demektir. Buna geleceğim. Vaktim var mı ya? Ben gidiyorum. Oho. Beş saat lazım bana. Böyle bir saati olur mu ya? Yazık günah. Ya. Zulüm bu yani. <gülüyor> Mana kelimesi Arapça'da ana kelimesinden gelir. Türkçe'de çok kullanıyor aslında. Böyle konuşurken sıkıştığımızda ne diyoruz? Yani. Ne demek yani? Aslında o yanlış kullanıyoruz. Yani çünkü Arapçada geniş ve şimdiki zaman Arapların konuştuğunu ani derler. Birinci tekil şahısla. Demek istiyorum. demek istiyorum ki mana kelimesinin tam Türkçesi demek istenilen. Tam Türkçesi budur. Demek istenilen. Bakın orada bir söz var, bir eylem var. Bir de istemek, istenç diyoruz iradeye. Dolayısıyla insan tarihi, insan iradesinin istemelerinin cisimleşmiş, donmuş halidir. Öyleyse her insani eylemde bir mana paketçiyi duruyor. Süleymaniye camiine baktığında benim bakışımla, diyelim ki Çinli'nin bakışı aynı olabilir mi? Niye? Çünkü ben o manaya yakın duran biriyim. Ama geliyor bir işkancı o camiyi yıkıp ya da ne bileyim Budist tapınağına çevirebiliyor. Ya da biz orayı fethettiğim, İstanbul'u fethettiğimizde Ayasofya'yı ne yapıyoruz? Camiye çevirebiliyoruz. Çünkü bizim anlam dağarcığımız onun bir yeri yok. Dolayısıyla bütün insan eylemleri bir irade taşır. <gülüyor> Zaten anlamak budur arkadaşlar bak. Yani beni bir türlü anlamıyorsun diyor kızınca sana arkadaşın değil mi? Bir türlü anlamıyorsun. Ya ne diyorsun? Dedi anlayayım. Ben sana bir ses gönderiyorum arkadaşlar. Başka bir şey değil ki bu. Ses. Yani emme basma, kulumba ağzından bir ses çıkıyor. Onu ağzında kontrol ediyorum. Bir ses geliyor. Sen onu alıyorsun buradan. İçeriye de anlama dönüştürüyorsun intentio kavramıdır bunun. Intent kavramını hatırlayın. Yönelim. Bu latinceye mana intentio tercüme ediyor. Demek istenilen şey. Bak şunu demek istiyorum. Ya bazen kendimi bile anlayamıyorum diyorsun. Değil mi? Mesela hep anlamla alakalı öyleyse. Dolayısıyla insani yapıp etmelerin bütün gördüğümüz binası, şuyu buyu şu bir anlam dizaynıdır. Bir anlam içeriği var. Öyleyse doğa bilimlerinden Doğa bilimlerinin nesnelerinden farkı nedir? Sosyal bilim nesnelerinin belirli bir anlam içermeleridir. Öyleyse biz bu olgu ve olayları, historik olan olgu ve olayları analiz ederken, o olgu ve olayların insanların eylemleri, davranışları ve insandan kaynaklanan diğer şeylerin cisimleşmiş hali olduğunu bilmemiz lazım. Ağacın anlamı var mı? Teolojik olarak olabilir. Ama bir caminin, bir devlet dairesinin kesinlikle bir anlamı var. Diyelim ki bir vesika alıyorsunuz elinize. Bu vesikayı, bir arşiv belgesini ya da bir yazma eser alıyorsunuz. Bunu siz fen bilimler analiz edebilirsiniz. Kağıdın yapısı nedir? Hangi mürekkep kullanılmıştır? Cilt nasıl? Bu tamamen fen bilimlerinin yöntemlerine analiz edilebilir. Ama bu eseri niye yazdı bu adam? Niçin yazdı? Ne demek istedi burada? Amacı neydi? Bakın bu kullandığım kavramlar sosyal bilimlerin kavramları. Amaçlılık, bir şey demek istemek. Değil mi? Dolayısıyla e, özellikle Razı'dan başlayıp İbni Haldun'da tamamen sistematize olan bu anlayışta kısaca söylersek toplumsal olgu olaylar. Kısaca tarih objektif bir alan olarak kabul edilmeye başlandı ve artık bilim o nesnelerin de yani toplumsal, tarihsel entitilerin nesnelerinde bilgisinin olabileceği kabul edildi. Bu yepyeni bir şeydir. Tarih kelimesi, mesela meşhur 17. yüzyılın başında yaşayan bir tarihçimiz var. İbrahim Karamani diye, yani Karamanlı. Çok güzel bir karşılık verir tarih kelimesine. Tarih, errefe zamanlamak demektir. Ama Karamani iki nokta koyar, en nizam, düzen. Ha bu çok önemli. Yani tarih bir kozmostur. Nizam düzen kelimesi eski Türkçe'de kozmoz demek arkadaşlar. Yani evren demek. Zaten Yunanca'da kozmoz düzen demek. Kaostan kozmosa. Dolayısıyla ev, tarihi bir düzen olarak görmek demek, tarihte bir yasalılık olduğunu kabul etmek demektir. Tarihte bir süreklilik olduğunu kabul etmek demektir. Yasalılık ve süreklilik olan tarihteki e, tarihi bu yapıyı insanın bilebileceğini, Kabul etmek demektir. Çünkü süreklilik olan yerde bir sebe nedensellik olur. Şimdi İbn-i mukaddimesinde baktığınız zaman kullandığı dört temel var. Havadis, olgu ve olaylar. Bu havadisin ahvali, nitelikleri, değişken yapıları var. Mesela mi, devlet bir olgudur. Üretim teknikleri bir do ol ol olgudur. Ondan sonra herhangi bir saç bir olaydır var bunlar e, insani şeylerden yani en ilkel kabileden en gelişmiş e, topluma kadar çeşitli ortak olgu olaylarımız var. Ama bunların halleri değişir. Onun devletinin hal, ahvali başka benimkinin başka. Onun yaptığı herhangi bir işin ahvali nitelikleri farklı. Şimdi havadis ve ahval nasıl bilinebilir? O havadis ve ahvaldeki düzenlilikleri iç ilişkileri invisible olan yapıları tespit etmekle. Bu neydi? İbn-i Adun'un ta kavanin, yani yasalar. Dolayısıyla İbn-i Adun'un deyişiyle biz olgu olaylara bakarız. O olgu olayların ahvalini inceleriz. Buradan, buradan hareket ederek belirli kurallılıklar elde ederiz. Deriz ki devlet şu şu şu, şu şekilde kurulur, şu nedenlerden kurulur. Bak nedenler, nedenliyoruz. Nedenlemeden bilemeyiz. Şu şu nedenlerden kurulur, şu şu nedenlerden çöker. Peki bunu neye göre yaparız? Burası çok önemli. Bakın burası dananın kuyruğunun koptuğu yer mi diyorlar? Bunu belirli bir yönteme göre yapar. Usul. Yöntem olmadan bilgi olmaz sosyal bilimde arkadaşlar. Yöntem. Bunun fen bilimlerinde karşı teoridir. Varsayım, teori, verifikasyon. Gidersin onu verifiye edersin, doğrularsın ya da yanlışlarsın. Fen bilimlerindeki sistemle sosyal bilimlerdeki sistem çok değişik değil. Sadece yapısı değişik nesnenin yapısı değişik. Dolayısıyla nesnenin yapışı değişik olduğu için ahvali, nitelikleri değişik. O niteliklerin yasallığıyla usul aynı. Dolayısıyla belli bir usul da dairesinde yaparsın. Öyleyse bu objektivasyonu kazanmış alanın bilgisini neye göre yapacağız? İbn Haldun'a göre bakacağız. Olgu olaylara bakacağız. Olgu olayın niteliklerini inceleyeceğiz. Buradan belirli ilişkileri tespit edecek. Tenasüp ilişkiler connections. Bunları çıkartacağız ve bunları yasal Formuna, nedensel ilişki, yasa odur. Nedensel ilişkiye sokmak, sonra bunu da bir yönteme göre yapacağız. Dolayısıyla tarihçinin yapması gereken ilk iş, yöntemini ortaya koymaktır. Senin yöntemin, senin o yasaları inşa etme biçimini, dolayısıyla olgu ve olayları görme biçimini belirler. Kavramı olma, olan, kavramı yoksa bir şey göremezsin arkadaşım. İspanyollar, Portekizler, Latin Amerika'ya çıktıkları zaman, Oradaki yerli ahali at üzerindeki Portekiz şevalyesini tek bir canlı kabul etti. Çünkü at yoktu, at kavramı yoktu. Gemileri de tahta yığını olarak gördüler. Kavramı olmayan şeyi göremeyiz. Buna Bu zaten felsefe, modern anlamdaki felsefe biraz kavram yaratma işidir. O açıdan kavramı olmayan şeyi göremediğimiz için e, kurduğumuz yapılar, Olur. İşte şu Osmanlı'da yok, şu var ya da Selçuklar'da bu yok. Kavramsal bir şaman yoksa, dediğim gibi o yerlinin İspanyol şövalyesini tek bir canlı görmesi gibi at kavramı olmadığından dolayı biz de olaylara baktığımızda yığın görüyoruz hep. Kavramına sahip değiliz. Ya dilini bilmiyoruz, ya oradaki konteksi bağlamı bilmiyoruz. Sallayıp gidiyoruz. Genellemeler. Genelleme cehaletten kaynaklanır zaten. Şöyleydi. Nereden biliyorsun baba yani? inceledin mi? <gülüyor> ne? Çok böyle olaylarla karşılaştık. Yurt dışında en çok sıkıntı çekeceğiniz konu tebliğ sunarken, bildiri sunarken budur arkadaşlar. Bir gerilleme yap hemen sana sorarlar. Nereden yaptın bunu? Bana tek tek nesnelerini bir göster bakayım. Çünkü doğudan gelen arkadaşlarımız sallamayı çok severler. <gülüyor> ha, hesaplı sallayacaksın. Onun fıkrası var, daha sonra anlatırım. Temelim, temel biliyorsun en büyük hal filo filozofumuz olduğu için her konuya bir çözüm var. Evet, şimdi İslam dünyasında özellikle İbni Haldun'la beraber e, bir tarih, bir artık tırnak içinde bilim dalı olarak kurulur. Ve bunu kendisi söyler. Bir kronolojiyi artık şey olarak tanımlar, ahvali kaydetmek. Ama ahvalin kavalini tarih bilimi yapar diyor. Yasaları tarih bilimi inceler. Onu kaydeden de Kroniklerdir. Ha, kötü müdür? Değildir. okusun geçmişten ne olmuş ne bitmiş filan ama onun niye böyle olduğunu niçinini anlaman için tarih bilimini ki buna umuran ilmi adını veriyor biliyorsunuz. İbn-i Şimdi İbn-i tabi bunu havada çıkartmıyor ortaya. Biz bunu da dedim ya tesadüf yoktur. İbn-i hocası Muhammed Abili. Tebriz'e geliyor, Doğu'ya. Fahrettin Razi'nin öğrencilerinden okuyor. Dolayısıyla o sistemi biliyor. Usulü fıkıh biliyor, kelam biliyor. Zaten usulü fıkıh ve kelam olmazsa İbn-i eseri ortaya çıkmaz. Ve burada çok entesan bir adam daha var. Bu da çok nadirdir bizde bilinmez. i̇bn Nefis küçük kan dolaşımını keşfettiği bilinir. Fakat aynı zamanda bir tarih filozofudur. Ve klasik İbn Aristotelesik İbn-i sisteme karşı Şunu temellendirir tabii. Niçin çok peygamber var? Teolojik bir soru. Tam hegelci bir tarih anlayışı vardır. Ve meşhur İbn Hay bin Yaksan, İbni Tüfe'nin adasal romanına karşı kendisi Fadıl bin Natık. Yani düşünenin oğlu Erdemli diye bir kitap yazar. Hay bin Yaksan, uyanığın oğlu. biri demektir. Bunların hepsi felsefi kavgalardır. Orada Yaksan ne demek? Hay ne demek? Niye bu tabirleri kullandı? Öbürü niye bu tabirleri? Göstermek istediği şu e, İbni Nefis'in, bu çok önemli bir şey. Tarih içerisinde ancak insan insan olur. Sen öyle bir adada, efendim ki çok evrimcidir onu da söyleyeyim. İnsanı yeryüzünde ürettirir. Bir mağarada toprak, su, efendim çamur, ondan sonra Tanrı'nın, e, nefesi ve insanlık uzun yıllar mağarada yaşar. Sonra dışarı çıkar. Bunu anlatan i̇bn Nefis bu adam tabip ve hadisçi. Yani Dinliği din, şeyinde de problem. Filozof değil. Hadisçi aynı zamanda. Ve daha sonra e, insanlık gelişir. Her gelişime gelişimin kırılma noktalarında peygamber gelir. Çok peygamberliği de böyle temellendirir. Peygamberlik dolayısıyla insan tarihindeki kırılma noktalarıdır. Ona göre. Ve en son Hz. Peygamber'in niye geldiğini anlatır. Ama burada bizi tarih açıdan ilgilenen şudur. İnsan adada insan olamaz. Dolayısıyla İbn Tüfel ve filozoflar tamamen hayal kuruyorlar der. Nitekim İbn Haldun, Farabi, Platon efendim, e, İbn Tüfel gibi insanların yazdığı devlet kitaplarını masal olarak nitelendirir. Bunlar güzel güzel masada okuyun der ama hayat böyle değildir. Hayat top. Bir kere insan birey olarak yaşayamaz. Biyolojik olarak mümkün değildir. İkincisi, adada yaşayıp o kadar sıkıntı çekeceğini toplum içerisinde yaşa, mutlu ol. Hukuk, ahlak hep toplum içinde geçerlidir. Adada ahlaklı olmanın bir anlamı yoktur. Zaten öyle bir sorgulama yapamazsın. Dolayısıyla i̇bn Nefis'in, ki bu İngilizceye çevrildi ama Türkçe'de hala yok. Temel-i niye bütün icatları gavurlar yapıyor? E demişler, onların görevi o. Yapacaklar, hizmetecekler bize. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Ee, yazmaları bizde Süleymaniye'de ama yabancılar çalıştılar, ettiler, yayınladılar. Şimdi e, İbni Haldun dönemine baktığımız zaman 15. yüzyıl, 1412 ölümü birden arkadaşlar tarih biriminde bir patlama var İslam dünyasında. Mesela Mehmet Kafiyeci Bergamalıdır biliyorsunuz. Duyan var mı Mehmet Kafiyeci? Gerek yok. Türk çünkü. <gülüyor> Bakın şimdi bunlar size şey gelebilir ama artık tarihle yüzleşmenin zamanı geldi. Gazari'den sonra İslam medeniyetinin gerilediğini söylemek bir İngiliz propagandasıdır. Çünkü Gazari'den sonra Türklerden başka İslam tarihinde kimse yok. Yani Türkler İslam dünyasını ele geçirdiler. Siyasi olarak, kültür olarak öldürdüler demek içindir bu. 19 da bunun bir anlamı vardı. Çünkü İngilizler bizi tasfiye etmek istiyordu. Kürt, politik olarak yendikleri bir gücü Kültürel olarak da olumsuzlamaları gerekiyordu. Bu anlaşılabilir ama hala burada devam etmenin bir anlamı yok. ya. Biz de benimsedik o kimliği. İslam medeniyetinin altın çağı Selçuklu ve sonrasıdır arkadaşlar. Buna emin olun. Sen bunu astronomiden, cevirden, ben bilim tarihi olduğum için cebirden optikten, her şeyden örnek verebilirim. Şu batıya etkimiz oranında kendimizi bilme psikolojisinden kurtulalım. Bildiğimiz bir i̇bn Sina, bir İbn-i bir Harezmi Allah aşkına... Bu doğru değil. Bunu, bundan, bu psikolojiden kurtulalım. Mehmet Kafiyeci ilk defa tarihte tarih biliminin metodolojisini yazan adamdır. Rosenthal bunu İngilizce'ye çevirdi ve çalıştı. Hani Arapça bilmiyoruz diyorsunuz. İngilizce'den okuyun. mı? Sonra Sahavi. Yine aynı dönemde yaşamış. 15 yüzyılda. Tarih biliminin savunusunu yapıyor. Bu da çok enteresan bir şey. Savunu yapmak. Tarih bir bilim olduğu, çünkü yeni bir bilim tarihin bir bilim olduğu, tarihin nesne alanının olduğu, bu nesne alanının belirli nedensel ilişkilerin olduğu, belli bir düzeninin olduğu ve bunun insan tarafından bilinebileceği, bunun savunusunu yapıyor. Çok entesan bir metindir. Sahavi. Bu da e, Rözental tarafından çalışıldı kısmen. E, kahvecinin metni Türkçe'ye de tercüme edildi arkadaşlar. Türkçe olarak da çıktı. Evet, o yeni gelmiş kim? Şöylemek lazım. Ve o, Osmanlı e, e, Entelektelleri, mesela Molla Lütfi, İbni Kemal, e, Kralizade, Mus Geribolu Mustafa Ali, Katip Çelebi, ondan sonra Pirizade, Naima, Cevdet Paşa'ya kadar çok iyi bilirler bu geleneği, bu yapıyı ve kullanırlar yöntem olarak da. Dolayısıyla e, Osmanlı'da aslında İbni Haldun ve tarih bilimi diyelim, bir karşılık buluyor. Tabii problemleri var. Problemleri İbn Haldun bir kahindir. Ölümden bahsediyor sürekli. Ve Osmanlılar, Osmanlı aydınlarının kabusudur İbn Haldun. İbn Haldun açıkça şunu söyler. Bilmek ölümü geciktirir. geciktirir. Ortadan kaldırmaz. Öleceksin diyor. Osmanlı entelektüeli ölmemek için ne yapabiliriz? Çabası içinsinler çok sıkıntılı metinler yazarlar bunun için. Çok sıkıntılı çünkü yarın öleceğini bir insanla ne konuşabilirsin arkadaş? Kemal Tayyip'in öyle bir şeyi vardır, olayı vardır. Kaldığı hapishanede bir ha kişi idam edilecek ertesi gün. Gardiyan başı diyor ki hocam siz hani ağzınızda feder şunu bir sabaha kadar hani teskin etsiniz. Gittim diyor kabul ettim. Sabaha kadar hiçbir şey konuşamadık. Çünkü yarın olmayan bir adama ne anlatacaksın sen? Üzülme yarın şöyle. Adamın yarını yok. Şimdi dolayısıyla ee, İbni Haldun'un metnini çok iyi analiz ettiğin zaman insan hakikaten korkuyor. Neyse onu geçelim. Şimdi Dolayısıyla bu Osmanlı çizgisi devam ediyor. İşte batıya. Şimdi Batı'da üçüncü aşamaya gelelim onu toparlayalım hemen. Üçüncü aşamada ne oluyor? Yani Kant sonrasında, Kant'a kadar Batı dünyasında tarih kavramı o anlattığımız kronolojinin dışında değildir. Ee, i̇bn Haldun'u da bilmedikleri için ya da Razi ve i̇bn Haldun çizgisi bilinmediği için de bir bilim olarak tarih yükselmiyor. Batı dünyasında, Batı Avrupa'yı kastediyoruz. Tarihin yükselmesi fiziğe karşıdır. Bunu çok iyi bilelim. Newtonculuğa karşıdır. Newton yaşarken Viko, İtalya nasılı Viko'nun yeni bilim kavramı e, kitabıyla e, ortaya çıkan bir yapı. Nedir özelliği? Şudur. Modern bilim arkadaşlar o klasik İslam'dan gelen yapıyı son zirvesine taşıyor. Nedir o? Şudur. Artık evrende sabit öz arayışı bırakılıyor. Hareketin ve değişimin modellenmesine çalışılıyor. Modern fizik hareketin modellenmesidir. Mahiyet arayışı değildir. Mahiyet arayışı metafizik bir arayış olarak bırakılıyor. Artık tümelden genele geçiliyor. Nedensellik terk edilip yasa arayışına geçiliyor. Kesinlik terk edilip Beşeri ihtimali ya da e, nasıl diyelim ona e, tüme varımsal bilgi, e, tümden gelimsel değil de tüme varımsal bilgi. Şey Neden, niçin bırakılıp, çünkü niçin gayesenci bir e, yapıdır. Sadece nasıl üzerinden, nasıl yağmur yağar, niçin yağmur, bilemem ben niçin yağmur, nasıl yağmur yağar, niçin sorusu bırakılıyor, nasıl sorusunda odaklanılıyor doğruluk kavramından çok işlevsellik kavramı. Yani bilim teorisi doğru mudur değil midir? Gerçekliği boşver onu. İşe yarıyor mu? Sorunu çözüyor mu? Bu tabii çok büyük problem. Özellikle çekim gücünü e, Newton ortaya koyduğu zaman 1678'deki Doğan Felsezi matematiklerinde Leibniz diyor ki Alman bilim adamı, mantıkçı ve filozof. Arkadaş biz bütün o gizil ökült kuvvetleri büyü şeyleri attık. Sen kapıdan attıklarımızı bacadan içeri aldın. Nedir bu çekim? Bunu nasıl izah edeceksin fiziksel olarak? <gülüyor> Newton diyor ki doğru söylüyorsun da ben mahiyet sorusuyla öz sorusuyla ilgilenmiyorum. Çekim diye bir hadise var. Bu invisible bir şey ama bunun visible tarafını matematikleştiriyor ve çalışıyor diyor. Uygun. Bakın modern bilim böyle kurulmuştur. Hatta şey denir bilim felsefesinde. Newton evreni bir kere büyük büyük kazanına <gülüyor> sokup çıkarttı ve büyüyü de tasfiye etti. Çünkü her şeyi büyülü hale getirdi. Çekim bir büyü gücüdür. Ne oldu Beni değil. Mahiyeti belli Dolayısıyla modern bilimde mahiyeti sormayız biz artık. Ş şeyi sorarız. Structure yapıyı sorarız. İlişkileri sorarız. Şimdi böyle bir yapıda arkadaşlar evren mekanik bir karakter kazandığı için ki en büyük örnek saattir biliyorsunuz. Modern bilimin bilim devriminin en büyük saat. Mekanik bir yapı. Bir çalışma mekanizması var. Bu çalışma mekanizması kurallılıkları var. Bu kurallıkları yasalar haline getiririz ve bunları biliriz, geleceği de öngörürüz. Bitti. Şimdi bütün bu yapı, bakın e, Newton tabii aynı zamanda bir teologtur. E, zannedildiği gibi e, hayatının 8 yılını sadece fizik, matematik yapıyor. Geri kalan 33 yılını simya, teoloji falan çalışıyor. Newton e, kiliseleri var, Newton papazları var, tek tanrıcıdır. İncil üzerine yemin etmemiştir e, İngiltere. Bilim akını seçildiği zaman enteresan bir adamdır, ee, ilginç bir adamdır yani geçimsiz, huysuz ee, bir adam, büyük bir adam tabii. Şimdi bu yapı, onun döneminde Newtoncu devlet, Newtoncu toplum, Newtoncu bilimleme mekanik bir yapı. Meşhur İngiliz filozofu Berkeley'in dediği gibi insanı sadece iskelet üzerinden tanımlamaktır Newtonculuk diyor. Halbuki bizim etimiz var, kanımız var, başka duygularımız var. Bunun en güzel örneği Götede. Hiç Almanya'ya gittiğinizde arkadaşlar Wimar bölgesine gidip Göte'nin evini bir gezi. Ona da Nifton meşhur optik kitabını yayınladıktan sonra de bir optik kitabı yazıyor. Şimdi Newton optik ne yapıyor? Renk nasıl oluşuyor? Fiziksel analizini yapıyor. Göte diyor ki ya renk bu mudur ya. ya? Böyle bir şey olabilir. İnsan için renk bu olabilir mi? Yani kırmızıya baktığımda şunu hissederiz yeşilimi yaptı Hiç hissetten ortadan kaldırıyorsun. Yani düşün bir insan sevgilisine sarılıyor. Aa atom yığını mıdır? Yani? <gülüyor> ya da Sevgilini, ay, ay yüzlü sevgilim döversene bilimsel düşünürse. Çünkü ayın kraterlerine delikleşiktir. Ay yüzlü sevgilim vay namussuz beni niye benzettin. Şimdi götenin dediği şu insanı aradan çıkartıp bilim yapılmaz düşün. göte. Tabi göte kaybediyor ayrı bir konu. Fakat Alman entelektüel yapısı bir tutamak yakalıyor. İnsanı dışarıda bırakarak yapılan bilimin yanında insanın içinde olduğu bilim, Bu tarihtir işte. Fizik insanı dışarıda bırakan bir bilimdir. Öyle kabul ediliyor. Tabii 1924 e, kuantumla beraber insanın dışarıda olmadığını öğrendik. Ama en azından kaba 3 boyutlu oklit uzayında dışarıdaymış gibi geliyordu bize o dönemde. Şimdi Viko'nun dediği şu. Aynen İslam dünyasındaki benzer bir argümanlar hareket ediyor. Evreni biz yaratamayız, yaratmadık. Evren Tanrı'nın eseridir. Dolayısıyla en iyi Tanrı bilir. Bizim yaratmadığımız bir nesneyi biz bilemeyiz. Biz ancak kendi yaratımımız olan şeyleri biliriz. Kendi yaratımımız olan şey de tarihimizdir. Dolayısıyla bizim için esas olan tarihtir diyor. Şiirdir, edebiyattır. Yeni bilim okuyan var mı Vico'nun? Türkçeye çevrildi. İş Bankası'ndan mı çıktı? Yapı Kredi'den bilmiyorum, için hatırlamıyorum ama ha? Doğu-Batı'dan çıktı. Güzel bir metindir. Özellikle efsaneler için insanı ancak burada tanımlayabilirsin. Şimdi Vico'nun bu e, çıkışı hemen tabii karşılık bulmuyor biliyorsunuz. Alman romantizmi Kant'tan sonra hızlı gidiyorum biraz gelişince özellikle Herder sonra Hegel ama Dillte ile birlikte yepyeni bir tarih perspektifi oluşuyor batıda. Nedir bu tarih perspektifi? Doğa bilimiyle zıtlaşarak ve doğa bilimiyle karşılıklı konularak. Doğa bilimi ne yapardı? Evrenin nasıllığını açıklar idi. Yasalayıcı açıklama doğa biliminin tarzı arkadaşlar yasalayıcı açıklama yani yasa bulan bir açıklama tarzı şurası şöyle çalışır çünkü yasası budur bu yasalayıcı açıklama teori bağımlıdır bir teorik perspektiften yapılır değil mi ve insan gözlemciye bağlıdır çünkü özellikle kuantumdan sonra bir insan gözlemci var biz bir gözleme yapıyoruz bu gözlemi gözümle bakarken burada bir teori var teorik olmadan göremeyiz dedik ya ve baktığımız nesne, olgu ve olay alanını yasalarını edip açıklıyoruz. Diyoruz ki atom altında yapılar şöyle çalışır, orada böyle çalışır, burada böyle çalışır. Ama bir de bunun yanında insanın yarattığı, dolayısıyla gayistik olan, biraz önce anlattığım o insanın anlam dünyasını içinde taşıyan e, beşeri bilimler, toplum bilimler. Bakın Türkçe'ye nasıl çevrildi bunlar. Önce manevi bilimler diye tercüme edildi. Mana kelimesine durduk. Almancası Geistik. Sonra beşeri bilimler dendi. Sonra insan bilimleri dendi. Şimdi insan ve toplum bilim fakülteleri var hatta biliyorsunuz, değil mi? Hep dikkat edersiniz buradaki espri insan merkez Yani insanın merkezinde olduğu ve bunun nasıl ki fen bilimlerinde ideal örnek fiziktir, sosyal bilimlerde de ideal örnek tarihtir arkadaşlar. Şey, Dilthey'den itibaren yani Dilthey 1911'de öldüğüne göre. Esin 1870'lerde 80'lerde yazdığına göre 3 aşağı 5 aşağı 19. yüzyılın sonu. Ha, modern bilimde zaten <gülüyor> dedik yani vigist olmayın. Modern bilim yani science kelimesinin bugünkü anlamını kazanmasın arkadaşlar 1900 ha, 1831'de başlar. 1924'tedir. 1890'larda Viyana Üniversitesi'nde e, fen bilimleri bölümü açılacağı zaman ad koymakta çok zorlanır. Tümevarımsal bilimler diyorlar. Deneysel, deneyimsel e, nicelikse garip garip bir türlü ad bulamıyorlar. Kolay değil bir kavramın oturması. Ya, bugünkü science kelimesi öyle sabahtan akşama doğmuyor. Kavramların doğumu var, yaşı var, değişimi var filan. <gülüyor> Dil dediği şu. Biz doğayı doğru açıklamaya çalışırız, yasalar buluruz, belli bir teorik perspektifte yaparız ve bunu efendim e, insan gözlemciye bağımlı olarak yaparız. Tarihte bunu nasıl yaparız toplum bilimlerinde? Yorumlayıcı anlama dediğimiz bir tas uygularız. Orada anlam merkezde olduğu için bütün insani eylemlerde bir irade içkin olduğundan, anlam paketlikleri olduğundan onu anlamlarız ama bu anlamaya bir yorum eşlik eder. Tamam mı? Dolayısıyla doğa nasıl insan gözlemciye bağlıysa tarih de insan yorumcuya bağlı. Doğa bilimlerine nasıl bir teorik bir perspektiften bakarsak tarihe de bir e, e, nasıl diyelim ona bakış açısından bir, bir konumlanma. Şimdi nasıl diyeceğiz? Perspektif kelimesi hem bakış açısı demek hem perspektif. Yani bakış açısı dediğimiz bir yapıdan bakarız. Bir bakış açımız vardır. Bu bakış açısından tarihe bakarız. Değil mi? Onu yorumlamaya. Niye yorumlarız? Hermonotik anlamak için. Ancak Tarih bilimlerinin her çift yönlüdür. Burası önemli. Doğaya baktığımızda mesela ağacı bildiğimde ağaç beni bilmeye çalışmaz arkadaşlar. Ya da benim bilgime göre ağaç kendini konumlandırmaz. Şöyle düşünün. Güneş merkezli, bir, yer merkezli bir sistem vardı. Değil mi? Şimdi güneş merkezi sisteme geçirken şöyle demedik. Biz güneş merkezi sistemi kurduk. kurduk. Güneş de dedik ya insanlar modeli değiştirdi artık ey Jüpiter sen geç şuraya. Dünya sen merkezden, ben güneşim artık merkezde benim çünkü insanlar teorisini değiştirdi demez. Ama sosyal bilimler öyle değil. Sosyal bilimlerde çift yönlü bir hermetik okuma vardır. Bir toplum teorisine göre kendini toplum dizayn edebilir. Laik sisteme geçiyoruz arkadaşlar. Dedik değil mi? Modernizme geçiyoruz dedik. Geçtik bakın bir teoriye göre ne yaptık? Toplumu ve devleti dizayn ettik. Dolayısıyla tarih teorileri, toplum teorileri çift yönlüdür. Biz Objektivasyon kazanmış tarihsel, toplumsal olgu olayları biliriz. Hatta, hatta o toplumsal olgu olaylarının bilgisi, modelini alıp kendimiz ona göre organize bile edebiliriz. Bak bu çok önemli bir şey. Bu sosyal, fen bilimlerinde olan bir şey değil. Dolayısıyla fen bilimlerinde monolog iken sosyal bilimlerde diyalog. Çünkü anlamak için diyalog yapman lazım. Ağacın senin teorinle hiçbir umurunda değil. Ya da atom sisteminin. En azından yüksek, üç boyutlu uzayda, alt kuantum seviyesinde bize kızdığını biliyoruz. Yani bize göre konum alıyor. Utanıyor biliyor musunuz alt, atom altı yapılar? Tedirgin oluyor. Vay mahremime müdahale ediyor bu bir göz diye. Bu espri yapıyorum ama böyle yani. Ama üç boyutlu uzayda, oktiden uzayda bizi, bizim teorilerimiz umurunda değil. Yani biz sınıf, memeliler memeliler. ineye sorsan bak sen memelisin ne dersen ha? Arkadaşlar ben işime bakıyorum, sen de işine bak. Ama toplumsal olgu olayları tarihi değerlendirken öyle değil. Her sosyal teori, tarihsel teori bizi etkiliyor, belirliyor. İki, hem bilimlerinde kesinlikle bir, bir eskimiş teoriyi yeniden kullanmayız. Yani matematik tarihsiz olmak, iyi matematik yapmayı sağlamaz arkadaşlar. Fizik, iyi bir fizikçi olmak için fizik tarihini bilmek gerekmiyor. Aristoteles fiziği, İbn-i fiziği. Ama sosyal bilimlerde her teori... ...sosyal bilimlerin bir parçasıdır. Dolayısıyla siz... ...sosyal bilimler çalışma yaparken... ...aynı zamanda sosyal bilimler için üretimiz ...daha önceki teorileri ne yapmanız lazım? Bilmeniz lazım. Bu da onun hermantik okumada... ...katmanlı artış dediğimiz... ...her teori... ...sosyal yapılar için... ...sosyal bilimler üretilen her teori... ...o sosyal bilimin bir parçası haline geliyor. Onun için işimiz zor. Bir matematik oturur... matematik nicelikler uğraşır... ...keşfeder, yapar. Ama... ...mezopotamın bunu yap, nasıl yapmış... Efendim Riemann nasıl yapmış, Hilbert nasıl yapmış ona bakmaz. Üçüncü bir özellik, üç mü oldu? Hermonitik horizon dediğimiz ufuk vardır sosyal bilimlerde. Yabancı kelimesini kullanırız. Yabancı kültür. Mesela hiçbir fen bilimci yabancı bu bana benim der mi? Bütün evren onun konusudur. Altı ve üstü. Ama biz ne deriz? Hermonitik horizon ufuk dediğimiz aşamada bir kültürü anlamak için o kültürün anlam dünyasına aşina olmak gerekir. Çin tarihi çalışırken zorlanırız. Çinciyi çok iyi öğrenmemiz lazım, Çin kültürünü öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bu ufuk meselesi e, ya da anlamın sınırı meselesi çok önemlidir felsefi açıdan. <gülüyor> Niçin? Çünkü anlamı anlayabilmenin tek şartı amacı anlamaktır artık. Benim, benim niyetimi, benim ne demek istediğimi ancak amacımı anladığında bu mesela beden dilini düşünün ya da herhangi bir söz söylediğimde o sözü söyleme tarzım, biçimim, ve mimiklerim bile ne yapar? Benim o sözüme e, referansını değişiklik katar. Dolayısıyla nedir o? Benim amacıma göre anlamın şekil kazanması. An amaç, amaç, gaye, hedef benim anlam benim söylememi sadece dilsel anlamdan çıkartıp benim niyetlerime iliştirir onu. Sözel olarak kitap kitaptır ama ben sana öyle bir kitap derim ki bu küfür bile olabilir. Ben kitap kafalı adam. Değil mi? Yani orada ces ve sert bakışlarım falan hep o sözlük anlamı ne yapar? Dönüştürür. Dolayısıyla amaç sosyal bilimlerde anlamı tespit etmek için olmazsa olmaz bir koşuldur. Kısaca toparlarsak arkadaşlar e, felsefeyle bitti mi benim vaktim? Sosyal e, bilimlerle yaman ile tarihin ilişkisini bu üç e, basamakta özetlememiz mümkün. Bugün sosyal e, bugünle ilgili bir iki cümle söyleyip sorulara bakayım. Bugün artık sosyal bilimleri en genel başlık altında social teori dediğimiz bir teori içerisinde inceliyoruz biliyorsunuz. Bu sosyolojiye, antropolojiye, tarih gibi pek çok bilimi ilgilendirelim. Yani bir tür e, nasıl ki bilim felsefesi fen bilimlerinin genel anlamıyla, fen bilimlerin bir yapısal analizi ise sosyal teori ya da sosyal teoride sosyal bilimlerin bir üst çatı teorisi e, olarak e, özellikle İngilizce konuşulan dünyada e, gündemde. O açıdan muhakkak bir so sosyal teori çalışmalarından haberdar olmanızda fayda var. Ayrıntılar çok. Yapısalcılıktan tut işte bilmem neye kadar pek çok farklı teori var. Ancak burada e, ormanda kaybolmamanın en iyi yolu arkadaşlar şöyle bir yöntem takip etme. En azından ben böyle bir yöntem takip ettiğim için e, bunu size söyleyebilirim. Yani bu kadar çok teori var, bu kadar çok kitap yazılıyor bir de biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da ilke var. Publish or perish. Bas yoksa yok olursun. Öyle kitaplar basıyorlar ki aman Allah'ım yani. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz dışarıdan bize nasıl anlatılmışlardı. Bunların hepsi büyük insanlar. Her yazdıkları hikaye. Ya o kadar çok insan talebe bile kabul ederim, etmem yani. Yani ama çok iyi adamlardan var aynı bir konu. Şimdi bu kalabalıkta bu şeyde kaybolmamanın en iyi yolu arkadaşlar kişisel kanaatim. Temel kavramları tespit etmek. Çünkü özellikle felsefe alanında ilk başladığınız zaman o kadar çok kavram var ki. Üf. Sonra bir süre bakıyorsunuz ki bu kavramlar birbiriyle ilişkili. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki bu kavramın hepsi tek bir kavramı farklı versiyonlar. Bunu tespit etmenin yolu okuyacağınız bir metinde. O metnin hangi ekole ait temel kavramlarını tespit etmek? Bir. İkincisi kavram nesneleri tespit etmektir sosyal bilimde. Nasıl bir fen bilimcinin nesnesini laboratuvarla tespit ederse, sosyal bilimcinin nesneleri kavramlardır. O kavramın karşılık geldiği elbette bir yapı var. İkincisi, temel önermeleri nelerdir? Temel e, aksiyomları ne? ne? Nereden çünkü ne kabul ediyor? Çünkü, minimal metafizik olmadan düşünce olmaz. Bunu unutmayın. Minimal metafizik, yani minimal kavramsal kabullerimiz olmadan, yargısal kabullerimiz olmadan düşünemeyiz. Hiçbir teori kendisine uygulanmaz arkadaşlar. Mesela pozitivizm diyor ki bütün nesnel şey bütün bilgimizi empirik olarak dışarıdan elde etmeyiz. Peki bu önemliysen empirik olarak mı tespit ettin? Onun için hiçbir mantıksal teori kendine uygulanan uygulandığında tutarsızlık verir. Buna biz sistemin herhangi bir buna Gödel teoremi den hareketle şey diyoruz. Hiçbir sistem kendi içinde olarak temellendirilemez. Bunu yapabilmenin tek yolu minimal bir kabulden hareket etmektir. Bu matematikte de böyledir. Fizik, kütle diyorsun, çekim diyorsun. Bunlar hepsi kabuldür. Ya da matematikte sayı diyorsun, bilmem ne diyorsun. Kabuldür bunlar. Dolayısıyla o sosyal okuduğunuz metnin temel kabulleri neler? Bunları şey yapamazsınız mı? Büyüye, efsüme kapılırsınız. Bizim özellikle batıya giden arkadaşlar, kim de doktora tezi yapıyorsa gelip onun burada bayilini yapıyorlar. Felsefe de böyle. Gidiyor, Alman felsefesinde doğru gelir burada bayilini yapıyor. Heidegger bayisi, Hegel bayisi, bilmem ne var. Bayilik yap da nereye kadar hep disputer olmamın bir anlamı yok. Kendi dükkanımızı kurmamız için o yapısal analizi kendimizin yapabilmesi lazım. Peki, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tarihte e, sabit olanı ele almaz dediniz. Peki ee, tarihte geçmişte yaşanmış oray, olay olmuşmuştur ve biz dönüp onu değiştiremeyiz. Mesela Fatih İstanbul'u aldı ve orası bir Osmanlı şehri oldu artık. Yani bu yüzden geçmişteki olaylar değişmediği için bence sabittir. Bu yüzden tarihte sabit olanı ele almayayım acaba. Teşekkür ederim. Ben bütün dersi baştan anlatmam lazım. <gülüyor> Zaten Razi İbn-i okulu niye göstermeye çalıştı? Tarih dediğimiz hadise tekilliklerin, değişikliklerin bu alanı değildir. Orada da objektivasyona uğramış. Şimdi eğer tabi klasik Türkçenin terimleriyle konuşsaydık bu soruyu sormayacaktık. Çünkü ne taayyün ve taşahhus etmiştir diyor. Ne demek bu? Taayyün etmek yani objektivasyona uğramıştır. Aynidir, göze konudur. taşak bireyselleşmiştir. Dolayısıyla İstanbul fethi sabit bir olaydır. Zaten bunu geliştiriyorlar değil mi? Ee, tarihsel şeyin, gerçekliğin bir ee, nasıl diyelim objektif bir gerçeklik olduğunu temellendirmeye çalışmak için bunu geliştiriyorlar. Ama İbn-i şey, onu bir objektivasyonu yok. Olmuş bitmiş diyor. Türklerin tarihi hakkında fazla bir bilgimiz yok. Çünkü bilginleri azdır. İki atalar mirasını korumanda son derece zayıftırlar diyor. Aynen devam ediyor değil mi? Şimdi geçmiş başka Türklerin büyük bir geçmişi var ama tarihleri zayıftır Türklerin. Çünkü o tarihi bilince taşıdığı zaman tarih olur. Bu bir. İkincisi, Sırp atasözüne bir Sırp atasözü çok e, ilginçtir. Der ki, gelecek apaçıktır, geçmiş ise karanlıktır. Çünkü her gelecek tasavvüfuna göre geçmiş yeniden yazılır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla senin bahsettiğin o fiçurizm, gelecekçilik, ulus devlet anlayışında elbette her kültür kendi gelecek idealine göre geçmişini yeni organize eder. Zaten ben bir yazımda şöyle dedim, Türklerin en önemli problemi geçmişleri değil, gelecekleri iletir. Bizim geleceğe ilişkin bir idrakimiz, bir projemiz olmadığı için geçmişimizde sorun yaşıyoruz. Zaten tarihle uğraşan arkadaşlara söylerim Geleceğe ilişkin bir projesi olmayan insan için tarih bir yüktür. Nostaljidir. Ya, nostalji, ya psikolojik bir yüktür. Tarih anca geleceğe ilişkin projesi olan milletler için anlam kazanır. Buna, buna bir kere bilelim. Ulus devlete gelince. Ulus devletler tarihten korkarlar. Ben de sana şeyin e, sözünü söyleyeyim. Madem bir de şu illa düşünmekten kurtulma arkadaşlar. Felsefede ben felsefede oldum. Çok Hegel bunu dedi Kant bunu dedi, İbn Sina diyor ya al bunları bil ama bunları yoğur kafanda. Bu şu burada eğitim yapıyoruz. Sakın alınma. Kesinlikle kişisel değil. Sizden rica ediyorum arkadaşlar okuyun. Confucius'u okuyun. Hegel'i okuyun, İbn Sina'yı da okuyun ama bunları kendinize maratın. Çünkü düşünürken 10 tane alıntı yapıyorsun. Ben seni takip edemiyorum. Çünkü her biri ayrı bir önerme, yargı. Ben hepsini ayrı ayrı cevap vermem lazım. Nietzsche, Hegel, Marx, değil mi? Bir sürü şey dedin. Ben boğuldum tabii. Yani. Yetmedi zaten 12'yi de geçti. <gülüyor> Düştüm yani. E, Rena'nın bir sözü var. Ulus devletler tarihten korkarlar. Bunu unutma. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar tabii ben konuya girmedim. Mesela bilim tarihi niye üretildi biliyor musunuz? Bu tarih ile fen bilimleri çatışmasını çözmek için bilimin de bir tarih olduğunu göstermek üzere üretildi biliyorsunuz. Dolayısıyla tarih modern ulus devletler için aynı zamanda bir araçtır, bir silahtır. Ona göre tarihi organize eder. Bu şüphesiz böyle. Ama bakın bu bilim olmasına halel getirmez. Yani fiziğe sen fiziği kullanıp ya da mühendisliği kullanıp silah yapman, insanlara zarar vermen, onun bilim olma sınıfı ortadan kaldırmıyor. Onun kullanımıyla, işleviyle alakalı. Tarih bir bilimdir. İbni Haldun'dan beri. Ve bu bilimin e, büyük Zengin bir gelişimi var ama o kullanımı elbette dediğin gibi sıkıntılı hadiseler yaratmıştır. Buyurun efendim. Sorun buydu. Neden biz Müslümanlarda tarih felsefesi yani birlik olmadı, kesinti oldu bizim Müslüman Müslümanlarda tarih felsefesi yani insanın topluluk praksesi bizden kaldırdı, kaldırıldı. Bu birinci sorudu. İkinci soru. Neden? Önce şu birinci soruya cevap vereyim. Neden unuturum, unuturum. biz Aristoteles'in mantığını kabul ettik, kendi mantığımızı, İslami diyalektik mantığını bıraktık ve bugüne geldik? Birinci soru. Onu ben zaten söyledim. Yani tarihsel hafızamızın zayıflığından bahsettik. Bunun çok güzel örnekleri var. Mesela ben 1990'da şey, bir, bu 67 savaşları değil mi? İsrail. O dönemin İsrail Genel Cumhurbaşkanı'nın röportajını okumuştum. Biliyorsunuz Tunus'a doğru uçaklar giderken arkadan dönüp Mısır Hava Kuvvetleri'ni daha kalkmadan yok ediyorlar. Nereden bunu ürettiniz deyince Yavuz'un Mısır'ı fethinden hareket ettik. Hani Lidaniye'de biliyorsunuz topları dikiyor. Tomon arkadan dolanıyor filan. Soru çok entesan. Diyor ki Arap gazeteci peki bunu... Mısırların tahmin edebileceğini hiç düşünmediniz mi? Kesinlikle düşünmedik. Niye? Çünkü onlar tarihi bilmezler. Ben 11 Eylül olduğunda Amerika'daydım mesela. Şöyle bir iddia çıktı ortaya. İşte 1683 Viyana Bozgununu intikamı için yaptılar bunu. Bir Amerikalı tarihçi bir kere o 11 Eylül değil, onu Eylül dedi. İkincisi bunu yapanlar zaten bu tarihi bilmezler. Bu böyle. Tarih bazen milleti kurtarır biliyorsunuz. Meşhur 2. Dünya Savaşı'nda Rommelle Amerikalı MacArthur'un Cezayir bölgesindeki savaşını MacArthur, Romalıların kartacılara uyguladığı taktiği uygulayarak Alman ordusunu yeniyor biliyorsunuz. O da çok enteresan, uzun bir hikayedir. Kitapları istiyor falan falan Son olarak da yine örnek açısından vereyim. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı Amerikalılar Almanları Kartacılar gibi dünyaya dağıtıp Almanya'yı da dünyanın tarım e, deposu haline getirmeyi düşünüyorlardı. Şimdi i̇smini hatırlamıyorum. iki tane senatör. Güzel de ileride çocuklarımız sorarsa Hegel'i, Kant'ı, Beethoven'ı işte sayıyor sayıyor yetiştiren millete ne yaptınız ne diyeceğiz? Dolayısıyla vazgeçiyorlar. Tabi tarihin böyle bir tarafı var. Eee bunun Müslümanlıkla ya da şunla bununla alakası yok tek başına şüphesiz. Toplumsal gelişmişlikle, eğitimi, öğretimle alakası var ama tarihsiz olduğumuz ya da tarihimizi önemsemediğimiz bir vaka bu neden ediyse işte geleceğe ilişkin projelerimizin olmamasıyla alakalı. Yani iddiası olan millet tarihi tarihi okur. Yani şöyle bir televizyon programında sordular. Niçin geçmişte yapılmış Türklerin yaptığı dil felsefesiyle ilgileneceğiz? Bu tek cevap arkadaşlar. Bugün sen bir dil felsefesi yapıyorsan geçmişe gidil felsefesi anlam kazanır. Yapmıyorsan niye bilesin ki? Bugün biz dil felsefesi yapıyor muyuz? Yapmamıza gerekiyor. Yarım yamalak öğrendiğimiz yabancı dillerden tercüme ediyoruz. Ve evet, onu anlatıyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben felsefe eğitimini biliyorum 85'ten beri onun içindeyim. Yani o konular konuları anlatan hocalarımız niye anlattıklarını, bildiklerini emin değilim ben. Bir hocamızın kitabını okuyorum. Üçüncü sınıfta felsefenimde. Doğullar'ın tarihi olmaz. Doğullar şöyle, Doğullar böyle. Şüphelendim ya. Biliyorum yazarına. Baktım kim ya bunu. Ya Bunu Hegel söylese anlayacağım. Sen söylüyorsun. Peki sen ne yaptın? Kendini o tarafa koyuyor. Sen ne yaptın? E peki bunu aşmak için hiçbir şey. Teorik perspektifimiz yok millet olarak. Başkalarının teorilerinde yaşıyoruz. E, Sığıntı gibi yaşıyoruz. Benim dediğim o yazılar da o. Yani artık kendi nazariyatımızı, kendi perspektifimizi, kendi teorik bakış açımızı kurmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için de tarihsel deneyimimizden istifade etmenin yollarını bulmamız lazım. Arapça bilmeden Osmanlı tarihi olmaz. Farsça bilmeden Selçuklu olmaz arkadaşlar. Daha altyapı problemimiz var. Malzemeyi bilmeden geleceğimizin tuğlaları geçmişimizdir. Orada çok önemli bir şey söyledi, onu da söyleyeyim. Çin atasözü der ki ne gündüz var ne gece, esas olan gündür. Esas olan tabii ki sürekliliktir. Ki bu, bunu en iyi anlayacak da e, en iyi karşılık gelecek Türk tarihidir. Süreklilik çok önemli tabii. sır geçmiş demek değildir tarih. Bugündür, gelecektir aynı zamanda. O süreklilik içerisinde bunları inşa etmemiz lazım. Evet. İlmi zahira malik olan ilmi batına malik olur diyor. Hı hı. Ee, bu konudaki görüşünüz nedir? Bu minvalde şu hocam, Hazreti Musa e, Kehf suresi yanlış hatırlamıyorsam e, Allah hitaben diyor ki e, Ya Rabbi e, batin ilmi nerede bulurum? Batin ilmi bilen zatı nerede bulurum? Cevabı de şöyle geliyor e, sen çantana balığı koy onun canlanıp denize düştüğü yerde e, o zatı bulursun. O evet. hatırlamıyorum tabii daha. E, bu bu mimalda hocam bu e, evet. Nabulusi'nin hatta Gazali e, yanlış hatırlamıyorsam ya yani Gazali de e, Nabulusi alıyor muhtemelen. E, Şüphesiz biri bir evet, bir, bir, bir e, evet. Kesin, kesinlikle. Yani. E, bu konudaki yorumunuz nedir hocam? Teşekkür Şimdi, ederim. Evet Türkiye'de bu çok e, güzel bir soru, önemli bir konu bu. Türkiye'de çok yanlış alınmışlanmış bir şey. Arkadaşlar madde olmadan mana olmaz. Madde olmadan mana olmaz. Beden olmadan akıl olmaz. Biz bu irfan, batır işini biraz abartıyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethediyor biliyorsunuz. Genç bir adam, deli dolu bir adam. Söylenti çıkıyor. Efendim tekkeler, şeyhler, müritler olmasa çok kötü kızıyor genç adam. Ve Akşemseddin'i çağırıp kılıcını biliyorsunuz dayıyor boynuna. Hocam şu kılıcın hiçbir hakkı yok diyor. Ve biliyorsunuz sürgünde ölmüştür Akşemseddin bunu söylemezler. Ve Musannifek adlı meşhur bir bilgine de bu konuyla ilgili bir kitap yazdırıyor. Yazma halinde durur. Şimdi arkadaşlar ve tüketmeden batına geçemezsin zaten. Hani aklı terk et diyorlar sufiler. Fakat bunu biz yanlış anlıyoruz. Sufiler diyor ki aklı kullan, bitir ondan sonra terk et. Olmayın şeyi nasıl terk edeceksin? Adam da aklını zerre kadar kullanmamış, baştan terk etmiş zaten. <gülüyor> Öyle değil bu iş. Bunu yani Fıkıh olmadan, hukuk olmadan ahlak olmaz. Kelam olmadan, felsefe olmadan irfan olmaz. Bunlar birbirinin üstüne oturmuş şeylerdir. Bizim düşüncemiz yan yana değildir, üst üstedir. En alttaki yapı olmadan üstteki yapı olmaz. Buna piramidiyel düşünce, heremi düşünce diyoruz. Şimdi şöyle bir düşünün. Bir savaşa gidiyorsunuz. Genelkurmay plan yapıyor. Şöyle bir plan yapabilir mi arkadaşlar? Sağ cenahtan şehitler gelecek. Sol cenahtan evliyalar gelecek. Böyle bir plan olabilir mi? Sen maddeye dayalı olarak planını yaparsın. Maneviyat ondan sonra gelir. Yani şuna katılırım. Atatürk de bunu şeyde mutlulukta anlatır. Çanakkale'yi tasvir ederken. Hiç ölüm kolay bir iş değildir arkadaşlar. Bir asker. Yani meleklere savaşılmaz, meleklere yönel kuma yer veremez ama her asker savaşa giderken bir melekle giderse savaşır zaten. O psikoloji yoksa ölüme gitmez. Ölüm, evrim süreci içerisinde bizde tek içgüdüsel kalan şey yaşama içgüdüsüdür. Bütün içgüdülerimiz gitti. Hiçbir insan yaşamasından kolay vazgeçmez. Ama maneviyeti olmayan insan da ölmek istemez. Niye öleyim ki? Ben asker iyi bir askerlik yaptım, komutanım bana dedi ki ya İhsan sen ne de tezkere bıraksana. Niye dedim? Ya çok iyi asker olursan tam bir Karadenizlisin. Ondan sonra ne yapacağım dedim askerde? Bize felsefe öğretti dedi. Deli misin sen dedim ya. Ölüm nedir diye düşünmeye başladığında ölüme gider misin sen? Sen dedim sağ eline Kur'an al, sol eline de notu al, ilerle. <gülüyor> <Ben her şeyi gülüyor> düşünmeye başladığın anda olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla irfan işi Son derece önemli. Zaten Anadolu İslamı'nın, Konya'da inşa edilen Anadolu İslamı'nın önemli özelliği, diğer ülkelerden farkı, belki İran bize yakındır, fıkhın yanında, yani hukukun yanında, kelam, düşünce, artı irfanı koymasıdır. İrfanı koymadın mı? Şu anda Türkiye'deki durum, gizli bir vehhabileşme var Türkiye'de. Gizli bir selefileşme var. Niye? İrfan yok çünkü. İrfan olmadan, Düşünce çok önemli ama düşünce, saf bir düşünce. Tutarlılığı zorunlu kıldığı için Hitler ortaya çıkar. Hitler çok önemli bir düşünürdür. tombi bunu söyler. Ama o kadar mantıksal hareket ediyor ki, işte zulmediyor o zaman insanlara. Halbuki insan bu kadar formel değil, insan bir maktinde değil ki, toplumsal hayatı elbette bir ilfanda ister tabii. Ama bunları yerine koymak şartıyla, her şey yerli yerinde olursa anlamı var. Evliyalardan medet umarsan, Buhara'nın başına, Gelen senin de başına gelir. Rus ordusu orayı kuşattığı zaman biliyorsunuz bazı burada Evliyaullah var kimse bir şey yapamaz diye semaverlerini alıp kalelerde çay içmeye çıktılar. <gülüyor> şey, Ruslar da üç gün saldırmadı bunlar yeni bir alet mi keşfettiler? <gülüyor> yani semaverler, semaver Rusçadır biliyorsunuz. Sonra başladılar, tarumar ettiler. Onun için ortası Asya'da hiç sevmezler tasavvufu, yıkımlarına sebep olmuş. Ayarı kaybetmemek, sınır çok önemli bir kavramda, sınır. Dedik ki fen bilimlerinde monolog, Hı. tarihte diyalog yapmamız lazım. Evet. Ee, ben demiyorum yani, öyle diyorlar. Evet, e, ben buraya not olduğumda öyle evet. almışım. E, şimdi ben felsefe bölümünde okumadım ama lisans eğitiminde felsefe gördüm ve çok zor geçtim. Çünkü hocamın bana sorduğu soru, güzel nedir? Sizce güzel nedir oldu? Hı. Ve kompozisyon yazdığımda hani şimdi dedik ki tarih neden niçini sorar? Ben felsefede neyi soracağım ki bence güzel nedir açıkladığında 100 puan alabileyim? Bir, bu iş puan meselesi değil arkadaşlar. Ben şu not işini bırakın. Liselerde değil mi hep böyle onan. Sen iyi çalışırsan zaten o not geliyor. Şimdi tabii felsefe... Zor bir konu. Çünkü soyut düşünüyorsun. Kavramlar üzerinde hareket ediyorsun. E nasıl matematik bir yetenekse felsefede bir yetenek. Ama tabii bizde öyle değil. Bizde Türkler üç konuda bilgili doğar arkadaşlar. Tababet, siyaset, diyanet. Hepimiz devlet kuran devleti kararız. Ben başbakan olsam. Ulan git üç tane koyunu bekleyemiyorsun sen. Yani. Kolay mı lan başbakan olmak? Ya da ya yani devlet yönetmek. Kim olursa olsun. Çok zor iş. Evini yönetemiyor adam. Ben cumhurbaşkanı olsam şöyle yaparım. Siyaset böyle. Diyanet, herkes bizde alim fatfet verir. <gülüyor> şöyle yapma böyle. Bir de herkes bizde karnın ağrmaya görsün inançları sayar. Doktora git kimse demez. Şimdi sosyal bilimlerin şöyle bir kaderi var Türkiye'de. Özellikle gazete köşelerinde. Herkes sosyal bilimcidir bizde. Tarihçidir, sosyologtur. Ama hiç kimse kuantum üzerine yazmıyor. Niye? Kuantumun bir terminolojisi var. Zor konu tabii. Orada e, ters köşeye yatmak... Türkiye'deki sosyal bilimlerinin problemi terim dağarcığımız yok bizim. Benim yazıları okuyamıyorlar. Çünkü ben klasik Türkçe'yi terminolojisi kullanıyorum. Okusun erkekse. Ama Türkçe kullandığım, günümüz Türkçesinde kullandığı henüz terim olmadığı için herkes düşünebileceğini ve konuşabileceğini zannediyor. Anladın mı? Bu çok büyük handikap. Tolstoy'un bir sözü var. Çok özür dilerim bu sözü Tolstoy'u söylediği için söylerim. Gazeteciler fikir faşileridir diyor. Herkes düşünür bizde. Bir köşesi olan düşünür. Düşünür gazeteciler vardır. Ben biliyorum mesela filozof gazeteci yazı yazıyor gazetede. Ama sosyal bilimlerin bir terim dağarcığı vardır, bir yöntemi vardır, bir alanı vardır. Öyle her önüne gelen konuşamaz. Haddini bildirmemiz lazım. Haddini bildirmemiz lazım. Ee, felsefenin bu acıdan sorunlu bir alan olduğu doğru. İlla felsefeci olmak zorunda değilsin ama çalıştığımız alanın felsefesi nasıl yaparız? Ne dedim? Kant'tan sonra felsefe yapısal analiz demektir. Diyelim ki bir matematikçi mesela fege büyük bir matematikçi adam ama bir zaman diyor ki ya ben ne yapıyorum acaba ya? Bu yaptığım şey nedir? Abstrak, soyut nesneler üzerine işlemler yapıyorum. Ne bu? Ve doğayı bunu açıklıyorum. Eğer bir kişi yaptığı işin üzerine katlanır onun kavramsal, yapısal analizi yaparsa onun filozof felsefesini yapmış oluyor zaten. Modern anlamda. İşte tarih tarih nedir ya? Nedir kelimesi? Tabii çok önemli felsefenin. Dır kelimesi, durur kelimesinden gelir. Yunus Emre'de geçer biliyorsun. Çocuk güzel durur. Yani şu demek, çocuğu güzel yapan esas şey nedir? Asıl ilke nedir? Yani tarihi nedir, güzel nedir demek şu demek. Güzeli güzel kılan, en önemli vasıf, nitelik nedir? Her şeyi attığımızda geriye o ok kalsın. Odur yani nedir sorusu öyle bir zor bir soru değil. Şimdi Türkiye'de tabi felsefe şöyle zannediliyor. Güzel kelimeleri yan yana koy, güzel cümleleri alt alta koy. Ağzında pipo, biraz da yıkanmıyorsan, yırtıkta giriyorsan filozofsun. Felsefe bu değil arkadaşlar. Ben tarihte züğürt filozof görmedim. Aristoteles mi züğürt? Platon mu züğürt? i̇bn Sina vezir be! Kant mı züğürt? He gelmeyin. Ya profesördür adam ya devlet adamıdır. Zürt filozof falan falan yok. Onlar yaşama felsefesi dediğimiz kinikler, köpeksiler dediğimiz bir grup var. Sinoplu Diyazin'i anlatıyor bana. E, o zaten Karadeniz'e yakın. Ondan gitmiş zaten. <gülüyor> Gölge. Bak, o, o filozof nedir etkisi yani? O yaşama felsefesi. Filozofların hepsi zengindir. Hepsi rahattır. Sıkıntı çekin filozof da var. Tarihte tabi ama bu e, köpeksi yaşadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla ee, felsefe arkadaşlar öyle gevezelik değil, edebiyat değiller. Yani edebiyatı küçümsemek anlamında söylemiyorum. vulgarize anlamında edebiyat e, işkembeyi kubreden sallamak falan değil. Zor bir konudur. Onunla soyut düşünmeyi gerektirir ve özellikle de hangi dilde felsefe yapıyorsunuz o dilin etimolojisine kadar e, nüfuz etmeniz demektir. Filolog seviyesinde Türkçe bileceksin eğer Türkçe felsefe yapmak istiyorsan. Çok önemli bir şey. Çünkü dildir bizim felsefenin ama buradaki dil sözel anlamda değil. O manayı, mefhumu taşıyan dil. Ha buna yeteneğin yoksa yapmazsın canım. Yani bu senin iyi bir tarihçi olmanı engellemez. Anladın mı? Her tarihçi filozof olursa, yani Türkiye'de yüzüne bir milyon filozof. Türkiye çöker ya. 20-30 tane yeter. Evet. Değerli konuşmalarından dolayı profesör, doktor. <gülüyor> Profesör Doktor İhsan Fazlaoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hediyesini takdim etmek üzere Sayın Başkanım'ı kürsüye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam baktıra gitsin susmayacaksınız. Vallahi susturdu beni.